Hazırlayan ve sunan Haluk Mimaroğlu Ben Haluk Mimaroğlu. Bu hafta sizlere geçen hafta kızım günlerle birlikte tanıtmaya başladığımız Nikomedyalı Ariyanos'un İskender'in Seferi adlı kitabını kaldığımız yerden tanıtmaya devam edeceğiz. Nikomedyalı yani İzmitli Flavius Ariyanos'un Asıl adı Aleksandru Arabasis olan kitabı Furkan Akderi'nin çevirisiyle Alfa yayınları, Meriç Mete'nin çevirisiyle de İdea Yayın Evi tarafından 2005 yılında yayınlanmıştı. Kitapta sözde Perslerden intikam almak ve Ege'deki şehirleri Pers boyunduruğundan kurtarmak için M.Ö. 334'te başlayan 10 sene süren Makedonya Kralı İskender'in seferinin hikayesi anlatılmaktadır. Hikaye aslında Balkanlardan Afganistan'a, Mısır'dan Hindistan'a kadar uzanan büyük bir yıkımın hikayesidir. Hikaye Arrianos tarafından olaydan 500 sene sonra olaya tanıklık eden komutanların hatıralarına dayanarak kendi tabiriyle İskender'i yüceltmek için Helen hayranı Romalılar döneminde yazılmıştır. Geçen hafta değindiğimiz birinci kitabın ilk bölümlerinde İskender'in genç yaşta tahta geçtiğinden babası Kral Filipos'un ölümü üzerine dağılmakta olan Helen birliğini ele geçirdiğinden sınırlarında yaşayan kavimleri ülkesine katıp Makedonya Krallığı'nı kısa sürede genişlettiğinden söz etmiştik. Geçen programımızın son bölümlerinde de sınırlarına güvene alan ve gücüne güç katan İskender, Kral Filipos'tan miras kalan komutanlarla 21 civarında ordusuyla Gelibolu'ya doğru yola koyulmuştu. Programımızın bu bölümünde ise İskender'in Anadolu'ya geçerek Ege kıyılarını fethetmesine değineceğiz. Yazar Arianos'un anlattıklarına göre İskender'in ordusu komutan Parmenion idaresinde Çanakkale'ye geçerken İskender Troya'yı ziyarete gitmiş, kendisini efsaneleşmiş kahramanlarla özdeşleştirmişti. Eski kahramanlar anısına kurbanlar kesmiş, mezarlarını ziyaret etmişti. Kitabın bu bölümünde yazar Ariyanos, İskender'i öve öve göklere çıkartır. İskender'i Troya kahramanlarına ve komutan Zenofo'na benzetir. Yetinirince tanınmayan büyük kahraman İskender'in tarihini bu nedenle yazmaya karar verdiğini belirtir. Adeta İskender'i örnek alan Helen hayranı Roma imparatorlarının beklentilerine cevap verir. Ancak yazar Arianos İskender'i anlatırken İskender'in babası 2. Filipos'tan hiç bahsetmez. Orduyu güçlendiren, yeni savaş teknikleri geliştiren, Makedonya krallığını bölgenin en güçlü krallığı yapan Filipos'tur. Pers krallığından kaçıp ülkesine gelen Pers satraplarını barındıran, onlardan Pers siyasetini öğrenen, Perslere meydan okumayı aklına koyan da Filipos'tur. Perslere karşı sözde Helen birliğini kuran da Perslere karşı ilk seferleri düzenleyen de Filipos'tur. Orduyu geliştirip Komutanları yetiştiren de İskender'i Aristoteles'e emanet edip yetiştiren de Filipos'tu. İskender'in ordu komutanı Parmenion'da aslında Filipos'un yetiştirdiği değerli bir komutandı. Filipos'un zamanında Perslere karşı düzenlenen Asya seferine damadı komutan Atalos ve Kalas ile birlikte katılmıştı. Ancak sefer sırasında Filipos'un öldürülmesi haberi gelince Perslere yenilmiş ve taht kavgalarına karışmışlardı. İskender'in krallığını destekleyen Parmenyon, İskender'e karşı tavır alan damadı Atolos'u öldürmekten çekinmemiş, bu sayede İskender'in gözüne girip ordu komutanlığına yükselmişti. Böylece merhum kral 2. Filipos'un komutanları İskender'in yönetiminde Filipos'un hedeflediği doğrultuda ilerleme ve yarım kalan Pers seferine devam etme imkanı bulmuştu. Dolayısıyla İskender'in seferi aslında Filipos'un komutanlarının ve onların oğulları ve dostlarının seferi olarak da sayılabilir. Zaten İskender'in genç yaşına rağmen kısa sürede bölgede hakimiyet kurması ve Persler'e karşı sefere çıkabilmesi kitapta anlatılardan da göreceğimiz gibi ancak merhum kral Filipos'un komutanları sayesinde olabilmiştir. Şimdi hikayemize kaldığımız yerden devam edelim ve İskender'in seferini bir de Ariyanos'un anlatımı ile Gülnar'ın sesinden dinleyelim. 1. Kitap 11. Bölümün Devamı İskender, Makedonya'dan yola çıkışından 20 gün sonra Sestos'a yani Gelibolu'ya vardı. Komutan Parmenyon, askerleri Sestos'tan Abidos'a yani Gelibolu'dan Çanakkale'ye geçirdi. Bu taşıma işi 160 kadırga ve birçok başka yük gemisiyle yapıldı. İskender, Elaios'tan yani Seddürbahir'den karşıya geçti. İlyon yani Troya tepelerine çıktı. İlyon, Atenas'ına kurban kesti. 1. Kitap 12. Bölüm İskender, Troya karhamanı Akilios'un mezarına çelenk koydu. Anlatılanlara göre İskender burada Akilios'un şanslı olduğunu söyledi. Çünkü anısını saklayacak Hemeros gibi bir şahir vardı. Gerçekten de İskender'in Akilius'u şanslı saymakta hakkı vardır. Çünkü kendisinin yaptığı işler hiçbir zaman değerini bulamamış, dünyaya tanıtılmamıştır. Helenler arasında İskender kadar çok işler yapmış ikinci bir insan yoktur. Doğrusu, İskender'in yaptıklarını dünyaya tanıtmaya kendimi yeterli gördüğüm için bu eserleri yazmak arzusunu duydum. İskender, İlyon'dan sonra Hermetos'a yani Biga nehirin yanındaki Çina Çinadere'ye vardı. Persler ve Perslere savaşan helas ücretli askerleri Zelleya yani Biga Nehr'in öbür tarafında Gümüşçay'ı şehri yakınında ordugah kurmuşlardı. Karşıda Pers komutanları Arsames, Reomites, Petenes ve Nifates vardı. Pers ordusunda bunlardan başka Lidya ve Ionia satrapı, Spitriades, Frigya ve Hellespontos satrap yardımcısı Aristes bulunuyordu. 1. Kitap 13. Bölüm Bu sırada İskender ordusuyla Granikos yani Bigah nehrine doğru ilerledi. Pers ordusunun nehrin diğer tarafında savaş düzene aldığını haber verdiler. Bunun üzerine İskender de bütün ordusunu savaş için düzene soktu. 1. Kitap 14. Bölüm İskender, komutan Parmenyon'u sol kanada gönderdi. Kendisi de sağa geçti. Bu kanadın en sonuna Parmenyon oğlu Filotas'ı Onların yanına Arabayos oğlu Amintas, onların da yanına Parmenyon oğlu Nikanor yerleşti. Sol kanadın en dış ucunu Harpalos oğlu Kalas'ın tesalyalı süvariyeleri oluşturmaktaydı. Perslerin süvarisi 20 bin kişi buluyordu. Yabancı ücretli askerlerden olan yayaları da 20 binden biraz daha azdı. İki tarafta da derin bir sessizlik hakimdi. Persler saldırmak için Makedonyalıların nehre girmesini bekliyordu. İskender atına atladı, yanında bulunanlara ne kadar cesur olduklarını gösterip peşinden gelmelerini söyledi. 1. Kitap 15. Bölüm Persler de yokuş aşağı bir taarruza geliştiler. Bir taraf nehirden kıyıya çıkmak istiyor. Diğer taraf ise onlara engel olmaya çalışıyordu. Bu sırada nehire geçerek İskender'e katılan suvari sayısı gitgide artıyordu. Birinci kitap 16. bölüm. Persler İskender'in olduğu taraftan kaçmaya başladılar. Suvarlar da çekilince genel bir geri çekilme durumu ortaya çıktı. Makedonlar takibe başladı. 2000 esir alındı. Pers komutanlar, Satrap yardımcıları, Darius'un oğlu, karısının kardeşi öldü. Satrap, Aristes, Frigya'ya kaçtı. Yenilgiden suçlanınca intihar etti. Perslerin yanında çarpışan Helenler, zincire vurularak Makedonya'ya gönderildi. Şimdi kısa bir müzik arası verelim ve geçen hafta dinlemeye başladığımız Farya Faraji'nin Aleksandr adlı epik senfonisine kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo 95.0 Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. Arianos'un İskender'in Seferi adlı kitabını tanıtmaya devam ediyoruz. Demin okuduğumuz birinci kitabın 11 ila 16. bölümlerinde Arianos İskender'i yüceltmekle kalmamış, şahlanmış atı üzerinde Granikos Savaşı'nın kaderini de belirleyen Helen kahramanı olarak takdim edilmişti. Ancak ne Bigaçay'ın coğrafyası böyle bir saldırıya müsaitti ne de zamanın diğer tarihçileri bundan bahsetmişti. Bu Arianos'un yaratmaya çalıştığı efsanenin bir parçasıydı. Gerçek olan ise İskender'in Anadolu'ya ayak basan komutanlarının becerisiydi. Bu komutanların tamamı Makedonya'nın saygın ailelerine mensuptu. Aralarında hiçbir Helen komutan yoktu. Hepsi Filipos'un zamanında da komutanlık yapmış, Makedonyalı soylular ve onların oğullarıydı. Komutanlık neredeyse babadan oğula geçen bir meslek haline gelmişti. Bu soylu komutanlar bazen savaşlar, bazen taht kavgaları, bazen birbirlerine husumetleri, bazen ihanetleri, bazen de akrabalıkları nedeniyle Makedonya tarihine adlarını yazdırmışlardı. Ordu komutanı Parmenyon, Soylu ve asker bir aileden gelmekteydi. Parmenyon, kral Filipos'un en güvenilir komutanlarındandı. Filipos zamanında İlirya'da, Teselya'da başarı göstermiş, Filipos'un Anadolu seferine katılmıştı. Şimdi de İskender'in seferinin komutanıydı. Parmenyon'un kardeşleri Asandros ve Agaton da İskender'in hizmetindeydi. Parmenyo'nun iki oğlu Filotas ve Nicanor da sefere katılmaktaydı. Parmenyo'nun damadı Koenus da seferdeydi. Sefer neredeyse Parmenyo'nun ve akrabalarının ve dostlarının seferiydi. Granikos savaşına hep beraber katılmışlardı. Fethedilen ilk Pers ülkesi Helespontin Frigya, yani Marmara bölgesi 2. Filipos'un seferine Parmenyon'un ile katılmış olan komutan Kalas'a verildi. Lidya'nın başkenti Sardis ele geçirilince de Parmenyon'un kardeşi Asandros Lidya satraplığına getirilecekti. Komutan Parmenyon adeta 2. Filipos'un hedeflerini adım adım yerine getiriyor Fethedilen ülkeler merhum Filipos'un adamlarına teslim ediliyor. Ordu Efesos, Miletos, Halikarnasos'a doğru yoluna devam ediyordu. Ancak ne Helen Birliği'nden söz eden ne de fethedilen şehirlerin bağımsızlığından söz eden vardı. Zaten aslında Helen Birliği diye de bir şey yoktu. Helen Birliği modern tarihçilerin bir uydurmasıydı. Söz konusu olan bir anlaşmaydı. Anlaşma, Mekadonya Kralı II. Filipos'un zoru ile savaş halindeki Helen şehirlerinin aralarında yaptıkları barış anlaşmasından ibaretti. Filipos'un zoruyla da anlaşmayı yürütme görevi Hegemon olarak adlandırdıkları anlaşmaya taraf olmadığı halde Kral Filipos'a verilmişti. Kral Filiposta barış anlaşmasının kendine verdiği yetki ile hedeflediği Pers seferi için gerekli kaynakları helenlerden sağlama imkanı bulmuş, zengin Pers ülkesine sefere çıkma yetkisini almıştı. Filipos'un bir koruması tarafından öldürülmesiyle yarıda kalan sefer, İskender'in zamanında 2. Filipos'un komutanı Parmenyon'la yeniden başlamış, Granikos'ta ilk galibiyet alınmış, bölge İskender'in hakimiyetine girmeye başlamıştı. Şimdi İskender'in Anadolu boyunca kimi zaman savaşarak, Kimi zaman korkutarak ele geçirdiği yerleşimleri Ariyanos'un sözleriyle adım adım takip edelim. 1. Kitap 17. Bölüm İskender bu bölgenin satraplığına Harpalos oğlu kalası atadı. Vergilerin Darius'a ödenenler ile aynı düzeyde tutulması buyruğunu verdi. Teslim olan tüm yerlilere evlerine geri dönmeleri için izin verdi. Zelea halkını koşulsuz olarak bağışladı. Komutan Parmenyon'u Daskilyon'u yani bandırmayı alması için gönderdi. Bu iş hiçbir sorun ile karşılaşılmadan yerine getirildi. Sonraki hedefi Sardis yani Salihli Manisa'ydı. Kentin önde gelenleri kenti İskender'e teslim etti. Komutan Mitrines de kale ve hazineyi teslim etti. İskender, Sardis halkına ve Lidyalılara eski geleneklerini sürdürme izini verdi. Özgürlüklerini tanıdı. Pavusanias'ı kale komutanı olarak bıraktı. Vergilerin ödenmesiyle ilgili sorumluluğu Nikeas'a verdi. Lidya'nın yönetimini Parmeo'nun kardeşi Asandros'a verdi. İskender üç günde Efesos'a ulaştı oligarşiyi ortadan kaldırdı ve demokratik kurumları yeniden etkinleştirdi. Daha önce Perslere ödenen haraç Artemis Tapınağı'na aktarıldı. 1. Kitap 18. Bölüm Bu sırada Magnesia ve Trales yani Aydın Yöresinden temsilciler gelerek boyun eğdiklerini bildirdiler. Bütün ülkede egemen oligarşileri yıkarak yerine demokrasiler kurdu. Her topluluğa kendi geleneklerini sürdürme izni verdi. Daha önce Perslere ödemekte oldukları harçları kaldırdı. Ertesi gün Miletos'a doğru yola çıktı. Dış kent olarak bilinen bölüm eline geçti. Orada kamp kurdu ve iç kenti kuşatmaya hazırlandı. 1. kitap 19. bölüm bu arada Miletoslular ve kentteki paralı askerler İskender'in saldırısı karşısında gerilmeye başladı. Kimileri kendilerini denize atarak, başkaları ise tekneler ile kaçmak için umutsuz bir çabaya giriştiler. Ama çok geç kalmışlardı. Kent şimdi İskender'in elindeydi. Tüm Miletosluları özgür bıraktı. 1. Kitap 20. Bölüm Miletos'tan sonra Halikarnasos'a yani Bodrum'a doğru yola çıktı. Miletos ve Halikarnasos arasındaki kentler direniş göstermeden teslim oldu. Uzun bir kuşatmaya hazır olan Halikarnasos'a yakın bir kamp kurdu. Pers askerleri ve paralı askerler kenti korumak üzere bırakılmıştı. İskender dikkatini Halikarnasos kuşatması üzerinde topladı. 1. Kitap 22. Bölüm Saldırısı Kent'in tüm gücüyle yaptığı bir karşı saldırı ile karşılandı. Kimileri Makedonyalılar ile göğüs göğüse çarpışırken öldü. Başkaları devrilen duvarların yıkıntıları arasında kaldı. Kent hemen hemen İskender'in eline geçmek üzereydi. Ama İskender geri çekilme borusunu çaldırdı. Kent'i kurtarmayı istiyordu. Birinci kitap 23. bölüm Halikarnasos ve Karya'nın geri kalanını almak üzere 3000 piyade ve 200 kadar süvariden oluşan bir kuvveti Potilamayos'un komutası altına bıraktı. Eski Karya kralı Hekatomnos'un kızı, adayı Karya'nın yönetimine atadı. 1. Kitap 24. Bölüm İskender'in komutasında hizmet eden Makedonyalılardan kimileri sefer başlamadan hemen önce evlenmişlerdi. İskender onlara kışı Makedonya'da karıları ile geçirmeleri için izin verdi. Subayalara dönerken hem suvari hem piyade olarak bulabildikleri kadar çok yeni adam getirmelerini emrini verdi. Aynı zamanda Polemokrates'in diğer oğlu Kliander'i de Peloponnesos'tan asker getirmeye gönderdi. Yukarıdaki satırlardan anlaşıldığı üzere Parmenyon komutasındaki kuvvetler Granikos Savaşı'nda Persleri yenmiş, Helespontin Frigya denilen Marmara kıyılarındaki bölgeler ele geçirilmiş, bu bölgenin yönetimi Komutan Kalas'a verilmişti. Makedonya ordusu Ege şehirlerine doğru ilerlemeyi sürdürmüş. Önce Lidya'nın başkenti Sardis fethedilmiş. Lidya satraplığına Parmenyo'nun kardeşi Asandros atanmıştı. Fethedinen şehirlere sözde demokrasi getirilerek Şehir yönetiminden iktidardaki aileler uzaklaştırılmış, Pers İmparatorluğu yerine Makedon Krallığı'na bağlanmıştı. Sırasıyla aynı yöntemle Efesos, Miletos, Halikarnasos şehirleri de fethedilerek Makedon birlikleri yönetiminde idare edilmeye başlanmıştı. Anlaşılan o ki, Fethedilen şehirlere yerleştirilen kuvvetler nedeniyle İskender'in ordusunun mevcudiyeti azalmış, sefere devam edebilmek için takviye birliklere ihtiyaç duyulmaktaydı. İskender, sadık komutanlarını kışı evlerinde geçirmeleri bahanesiyle ülkesine gönderip takviye birliklerle dönmelerini emretti. Kendisi Akdeniz boyunca ilerledi. Likya'yı fethetti. İdirli ufaklığı 30 yerleşimi eline geçirdi. Hedefini değiştirdi. İç Anadolu'ya yöneldi. Makedonya'dan gelen takviye birliklerle Kral Midas'ın ülkesi Gordion'u aldı. Gordion düğümünü çözdü. Kapadokya'yı ele geçirdi. Toroslara inip Klikya'ya saldırdı. Anadolu'yu neredeyse bir yıl içinde baştan başa kaybeden Pers kralı 3. Darius telaşa kapıldı. İskender'e karşı sefere çıktı. İskender'in yakınlarında İsos'ta çarpıştılar. İskender'in ordusu kazandı. Pers kralı 3. Darius kaçtı. İskender bu sefer Mısır'ı hedefledi. Akdeniz sahil kentlerini alarak Mısır'a doğru yöneldi. Seferin amacı artık tamamen değişmiş, Helen rüyası bitmiş, sefer bir fetih ve talan hikayesine dönüşmüştü. İskender'in Mısır, Pers, Afganistan ve Hindistan'da devam eden seferlerine ve bu seferler sırasında İskender'in yaşadığı dönüşümlere bir sonraki programda değinmek üzere dinleyicilerimize yayın ekibimiz adına hoşçakalın temellilerimizi iletirim.